Evet hocam aklımıza gelen kötü şeylerden biz mesul olur muyuz? Şimdi aklımıza gelen, zihnimize gelen kötü şeyler hani bir günah işlemek ve benzeri geldiğinde eğer biz bunları aklımıza dedim ki bir gencin aklına zina etmek geldi, zihninden geçirdi. Sonra da bunu bilerek ya ben ne yapıyorum? Aklımdan geçirdim ama Allah bunu haram kıldırmış dese ve dedim ki bu zihninden geçirdiği fiili, kötülüğü, haramı işlemese e, sorunlu olmak şöyle dursun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kötülüğü Allah korkusuyla e, terk etmesi, haramdır, günahtır diye tekmesi sebebiyle bir sevap e, yazacağını söylüyor. Çünkü biz sevabı iki şekilde kazanıyoruz. Birisi Allah'ın emrettiği bir şeyi yaptığımız zaman, söz gelemi, namaz kıldığımız zaman sevap kazanıyoruz. Birisi de Allah'ın yasak ettiği, haram ettiği şeyden uzak durduğumuz zaman. Mesela Allah zina etmeyi haram kılmış. Biz zina etmediğimiz sürece Allah'a ibadet etmiş ve sevap kazanmış oluruz. Dolayısıyla zihnimizden geçirdiğimiz, aklımızdan, gönlümüzden geçen kötülükleri bir kimseye söylemediğimiz sürece efendim, ve onu uygulamaya koymadığımız sürece sorumlu olmayız. Ama ben zihnimden geçirdim. Hı hı. Fırsatını kolluyorum. İmkan bulduğum zaman yapacağım. Ama bir türlü imkan bulamadım. İse o takdirde o zihnimizden geçenden sorumlu oluruz. Çünkü sen onu yapmak istiyordun da yapamadın. Şimdi Yapmış delili, kadar günahı Tabii. Mı? Onun yazılır. Hı hı. Ee, bunun delili şudur. <gülüyor> Peygamberimiz bir hadis-i şerifine diyor ki El-gatilü vel-maktulü fin-nari Katil de, maktul de, ölen de, öldüren de cehennemdedir. Nasıl oluyor bu? Sahabe-i dediler ki ya Resulullah bu nasıl oluyor? Hani katili anladık. Bir adam öldürdü cehenneme gidecek. Maktul niye? öldüren niye yani cehennemde olsun? Peygamberimiz dedi ki o maktul de onu öldürecekti. Yani evet. onu öldürme azimi içerisinde değil ama öbürü erken davanda onu öldürdü. Bakın burada bir e, haramı işleme iradesi var ama onu gücü yetmemiş. Yani siz birine öldürmek istiyorsunuz. Sürekli fırsat kolluyorsunuz ama bir türlü fırsat önünüze çıkmıyor, öldüremiyorsunuz. Çıksa öldüreceksiniz. İşte bundan dolayı o zihninizden geçen şeyi işlemiş gibi günah kazanırsınız. Ama zihninizden geçer. Onu kimseye söylemezseniz e, tamam mı? Hı hı. ve bilerek de uygulamazsanız ondan dolayı da sorumlu olmazsınız. Bununla ilgili Müslim'de geçen çok meşhur bir hadis şırfı var. İsterseniz Buyurun. onu anlatayım. Hani geçmiş ümmetlerden üç kişi birlikte yola çıkarlar. Efendim çok şiddetli yağmur yağar. Yağmurdan kurtulmak için bir mağaraya sığınırlar. Sonra bir taş yuvarlanır. Gelir mağaranın girişini kapatır. Oradan çıkmaları mümkün değildir. Çok büyük bir taştır. Kaldırma imkanları yok. E o gün yok ki biz filan yediyiz. Telefon edip de gelip kurtarsalar. <gülüyor> Kendi aralarında derler ki herkes e, Allah'ın razı olduğunu düşündüğü bir amelini dile getirsin ve e, dua etsin derler. E, bunlardan birisi şöyle e, dua eder. Ya Rabbi işte benim sevdiğim bir kız vardı. E, onunla beraber olmak istedim ama bir türlü e, şey yapmadı. Yani bana bu imkanı vermedi. Sonra işte benden borç istedi. Ben de bu şartla benimle beraber olursan veririm dedi. Sonra kabul etmedi. Ama mecbur kaldı. Geldi benden borç istedi, para istedi. Ve benim şartımı da kabul etti. Ben tam bu iş yapacakken bana dedi ki Allah'tan kork Efendim Allah'ın haram kıldığı şeyi işleme. Ben de dedi bunca emeleme uğraşmak için efendim çaba sarf ettim. Belli bir yere geldim. Hı hı. Sonra senin korkuna seni haram kıldı diye bu işten vazgeçtim. Ya Rabbi bu işi senin için yaptım. Eğer bundan memnun oldun ise razı oldun ise şu taş aralansın diyor ve taş biraz aralanıyor. Yani diğerleri de buna benzer dualar ediyorlar ve e, Cenab-ı Hak taşı bir kenara alıyor. Oradan kurtuluyorlar. Şimdi bu, burada bakın e, bir haramı tam işlerken eğer nefsine uysaydı ki nefsinin peşine koşuyordu. Tabii ki. E, onu elde etmek için çok çaba sarf etti. Ben çok özetle anlattım. Ama son anda Allah'tan kork dediği için Allah'tan korktu. Allah rızası için sırf haram olduğu için yani onu Allah'ın bir yasası olarak kabul ettiği ve nefsine uyup e, bu işi yapmak e, yapmadı. Yani nefsine uymadı artık. E, bunun da sevap olduğunu görüyoruz. Yani e, bırakın mesul olmayı, sorumlu olmayı e, bir de sevap olduğunu, Allah'ın bundan razı olduğunu söylüyoruz. Şöyle düşünün. Mesela bir genç e, nefsine hakim olmasa genel evine gitmek istese mesela. Sonra genel evinin kapısına varınca dedi ki ya ben ne yapıyorum? Allah bu işi haram kıldı desek dönse mesela o ana kadar günaha giderken yani günah yoluna girmişken geri döndüğü anda neyse bakın sevap yoluna girmiş. Bir günahı terk ettiği için niye sevap terk etti? Allah için terk etti, sevap kazanmış oluyor.